Eyüp'e gittiğim var mı? Eyüp'e vaktiyle padişahlar, sadrazamlar, büyük paşalar gittiği vakitte bostan eskebesine aşağı inerler, bine binmezler. Ayakaplarını ellerine alırlar, koltuk onun altına koyarlar, öyle yürürlerdi. Kim? Allah Resulü'nün ensarı Allah Allah. Şimdi bizimki elinde cigara, bir eli cebinde. Abdestli abdestsiz, namazı namaz. Allah affetsin ki bizi Halimiz böyle çirkin vaziyette. O vakitler böyle sultanlar dahi ayakkabılarını çıkarırlar yalı ayak. Niye? Çünkü halde bir Zeyd var. İşte şeyde de öyle, 1. Cihan Harbi'nde Ember Paşa gitmiş, şeyde, Medine bin Evala'da, oradan ayakkabılarını çıkardı tren yolundan. Daha huzur usta kadar yürüdü. Gehen yani yürüdü, yalmayak yürüdü yani. Tabii, çok değil. Niye olmasın? Ember Paşa'nın Paşa olması Hz. Muhammed'in yüzünden. Allah Allah Allah Gavur olsaydı gavur çocuğu Emel Paşa olmazlardı onu. Paşa olmazdı ki o. Niko olurdu, ya eskici olurdu, ya eski toplu azzeydi. Sütçü olurdu ya. Onun için senin burada oturman da Resulullah'a borçlusun sen burada oturmasın diye. Neden? İstanbul almacak ne teferenler kossantaniyeti vele nîmer emir-i emir-i ha vele nîmer ceyiz hâlikel ceyiz. İşte seni buraya fethettirir sana Peygamber. Sen memur musun? Senin de ekbiyen Cenab-ı Peygamber'e müdür şükrarsın. Neden? Çünkü eğer sen Müslüman olmasan, memur memleketin yanında gidip ekmek yiyemezsin, olmazsın. Hazreti Muhammed'i meydünü çıkarsın. Paşanın paşalığı, padişahın padişalığı, hocanın hocalığı onun saltanatı yani. Hatta kafirlerin dahi dünyada oturup bir yudum su bulması, bir lokma ekmek yemesi diye Hazreti Muhammed'i geciktir. Allah diyor ki, Ma karallahül azim, ben tepini yiyeyim. Sen onların arasında, sen azap etmeyeceğim diyorsa Allah cennet çöler. Sen neden Peygamberi? rahmetillâ O hakla beraber görür. Hakla beraber tutar. Hakla beraber yürür. Ve marameyte izrameyte Allah harama hiç Allahü Teala Peygamberine ya Muhammed diye nidâ etmedi. Hafızın dediğine bak sen. Ya Resûlallah diyeceksin. Allah ya Allah Muhammed caiz değil söylemek. terbiyesliktir. Allah diyor ki surayı hücretten birbirimizi çağrı gibi çağırmayın Peygamber'e diyor. Yani Ya yallah, Ya Resûlallah. Allah. Ya Habiballah, böyle Peygamberimize. Bu milletin ne vakit, irfanını kestiği Allah, bu milletten şey kaldırdı üzerinde ümmeti Muhammed'in. hürmet ne kadar hürmet olursa Allah insanı o da yüceltir, yükseltir, Peygamberimiz. Rahmetelli alemin, iki canın sultanı. Allah. Ümidimiz ondan başka değil vallahi. O derse kurtuluruz. Bitti o kadar, şefaat hak ve gerçektir ve şefaat mutlaktır. Allah. Ve ne sefe yudîk yarabbü kefeterdâ ayet-iun hakkındadır. Bitti o kadar. Allah. Allah bizi Muhammed'inle ayırmasın. Amin. Evet. O da aşıldı. Aa, giden padişahlar böyle, böyle bir şey, ayakkabılarını çıkarlar, kutkularını aldılar. Öyle giderlermiş, edeb bakımından. Öyle gidiyorlar. Kim o? Halid bin Zeyd, Eba'i vel